Çiftleri Masalları Prens ve Dürüst Kız Bu yakışıklı bir genç olan Prens Clarenton hikayesi Kral olan babası onunla gurur duyarmış ve krallıkla ilgili her şeyi ona danışırmış O gün iki önemli kararın verilmesi gerekiyormuş neden onunla evlenmiyorsun, güçlü bir kralın kızı? Baba, prenses olduğu için ben gidip de birisiyle evlenmeyeceğim. O zaman eşin olacak kadında aradığın özellikler neler? Diğer iyi şeylerin bağlı olduğu tek özellik. Diğer iyi şeylerin bağlı olduğu tek özellik mi? Efendimiz... Baş Nazır sizi görmek istiyor. Ah, içeri yollayın. Neden emekli olmak istiyorsun? Babamın hükümdarlığından beri burada Baş Nazır sensin. Oğlum, sen söyle. Onun kadar bilgili ve onun kadar kendini işine adamış birini nereden bulacağız? Baba, bunları ondan öğrendim. Bilgi edinilebilir. Kendini, adama ve diğer iyi şeyler tek bir özelliğe bağlıdır. Hepsi arasında en önemli olan özelliğe. Sürekli sözünü ettiğin bu özellik neymiş? Benim bir planım var. Prens, krala ve başnazıra, krallık için uygun bir başnazırı nasıl seçeceklerini anlatmış. Ve takip eden gün, krallığın dört bir yanında buna yönelik duyurular yapılmış. Krallığımızın onurlu başnazırı emekli oluyor. Kralımız başnazırlık görevini yapmak isteyen herkesi davet ediyor. Lütfen tam iki gün sonra gün doğarken saraya gelin. Majesteleri kralımız kendilerini sınayacak. Acaba kralın aklında ne var? Başnazır olmak kolay değil. Çok fazla bağlılık ve bilgi gerektirir. Bağlılık ve bilgiden fazlası gerekir. Başnazır olmak, ülkeyi ve halkını sevmeyi de gerektirir. Bir babanın şefkatini ve bir yargıcın tarafsızlığını gerektirir ve bütün bunlar tek bir özellikten gelir. Tıya! Madem başnazırlıkla ilgili bu kadar çok şey biliyorsun, neden başvurmuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ve başvuru da bulunmuş. İki gün sonra on kişiyle beraber saraydaymış. Prens hepsine hitap etmiş. Babamın adına sizlere sesleniyorum. Hepinizin bildiği gibi bir başnazır kendini adamalı ve bilgili olmalı. Ama asıl bundan önemlisi ülkesini ve halkını çok sevmeli. Her şeyden önce bir baba gibi şefkatli, bir yargıç gibi adil olmalı. Bu yüzden majesteleri hepiniz için bir sınav hazırladı. Orada mısır ve fasulye sepetleri var. Oradaki tohumları alın. Hepinize saray bahçesinde belli bir yer ayrıldı. Tohumları oraya ekeceksiniz ve sağlıklı ürünler yetiştirmeye çalışacaksınız. Görev sırasında yardım almanıza izin verilmeyecek. Bahçenize gösterdiğiniz ilgi kendinizi adamanızı, şefkatinizi ve sevginizi gösterecek. Birinci ayın sonunda en iyi bahçeyi ve ait olduğu kişiyi sonraki başnazırımız olarak seçeceğiz. Başnazırlık görevine talip bütün adaylar bahçelerine büyük özenle bakmış ve bir hafta içinde biri hariç bütün bahçelerde ekinler boyatmaya başlamış. Tiara'nınki boşmuş. Benim bahçemdekiler neden büyümüyor? Yanlış bir şey mi yaptım? Tiara elinden geleni yapmış. Bir ay geçmiş, kontrol ve seçim günü gelmiş. Tiara'nınki hariç bütün bahçeler güzel ve sağlıklı görünüyormuş. Onunkinde hala bir ekin ya da yeşillik emaresi yokmuş. Prens ve kral gelmiş, bütün bahçelere bakmışlar ve sonunda Tiara'nınkine gelmişler. Oh, tek bir sürgün yok mu? Özür dilerim majesteleri. Elimden geleni yaptım ama hiçbir şey yetiştirmeyi başaramadım. Kral ve prens başka bir şey demeden oradan uzaklaşmışlar ve kazananı açıklama zamanı gelmiş. Majesteleri kral adına bu görevin kazananını açıklıyorum. Bundan sonraki başnazırımız bayan Tiara Campbell. Tohumları almadan önce hatırlarsanız baş nazır olmak, çok çalışmak ve bilgi gerektirir demiştim. Ama sizlere bütün bunların sadece bir tek özellikten geldiğini söylememiştim. Bu dürüstlük özelliğidir. Çünkü dürüst olmayan insan kendini adayamaz. Gerçekten sevemediği için kimseye karşı da adil davranamaz. Sizlere verdiğimiz tohumların hepsi ölüydü. Ne bir sürgün vermeli ne de bir tane kök salmalıydılar. Bu kadar sağlıklı ürünler yetiştirerek majestelerini etkilemek için hile yaptınız. Dürüstlük ve bağlılık gerektiren bu görevi sadece bir kişi başardı. Ve o da tiara. Ama bu haksızlık. Sonuçta sağlıklı ürün yetiştirdik. Evet, evet. Çok üzgünüz majesteleri. Bahçemizde bir şey yetişmediğini görünce hata yaptığımızı düşünüp yeni tohumlar getirdik. Tiara başarısız olacağını bilerek kurallara göre devam etme cesaretini bulan tek kişiydi. Bu yüzden başnazır olmayı hak ediyor. O kesinlikle başnazır olmayı hak eden biri. Evet, evet. Tiyara, Tiyara başnazır olmayı, olmayı hak ediyor. ediyor. Tiyara başnazır, başnazır olmayı hak ediyor. ediyor. Çok sevgili başnazır, önemli bir konuda sizin tavsiyenizi almak istiyorum. Babam benim evlenmemi istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elinizde olsa beni eş olarak seçer miydiniz? Sizi çok az tanıyorum majesteleri ve prens diye biriyle evlenecek değilim. Ben de babama hep bunu söylüyorum. Prenses diye birisiyle evlenecek değilim. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Prens ve Tiara'nın ortak çok noktaları varmış. Benzer düşünüyor ve dürüstlüğe her şeyden fazla değer veriyorlarmış. Bu nedenle birbirlerine saygı duymuşlar ve yakın arkadaş olmuşlar.